verdi bununla doğru ve güzel yaşamayı bulamadıysak Allah ruh verdi ona güzel imanı yerleştiremediysek gerçek sevgi olan Allah sevgisini ruhumuza gönlümüze perçinleyemediysek hatta Allah'ın sevme dediklerini sevmeye kalktık Allah'ın akılsızlık dediği yanlışları yapmaya başladıksa evvela akıl ve ruh bizden şikayetçi olacak bizi ahirette ...zor duruma düşürmek için yaptıklarını yapmaması gerekirken yaptırdığı için bizleri cezalandırmaya e, gayret edecektir. Evet sevgili dinleyiciler, özgürlük çığlıklarıyla hevasını putlaştıran günümüz insanı sorumluluklarından kaçmak istiyor. Görevim ne, benim vazifem ne diyeceğine önce hakkım ne, özgürlüğüm ne sorusunu öne çıkartıyor. Görev bilincinden ne yapması gerektiğinden önce özgürlüklerinden ve haklarından yola çıkıyor. Kendine kimsenin karışmasını istemiyor. Emri bil maruf ve nehyanil münker dediğimiz toplumu ıslah etme görevini ne kendisine yapılmasını ne de kendisinin başkalarına yapmasını istiyor. Yani özgürlük var diyerek kendi nefis putuna toz kondurmak istemiyor. Kimsenin hatasını söylemesini ...onu düzeltmesini müsaade edecek şekilde e, insanlara daha güzele, daha doğruya ve daha iyiye doğru yönelmiş olmanın hatalarını düzeltip olgunlaşmanın yoluna gidemiyor. Neden dolayı çağımız işte hak ve görevden özellikle de Allah'a karşı sorumluluktan, kulluk bilincinden insanı uzaklaştıracak nice avutucu, uyutucu, uyuşturucu özelliklerle insanın aklını kullanamayacak hale getirdiğinden, ruhunu, gönlünü pesbaye şeylere kullandırıp hasta ettiğinden dolayı kişiler duyarsız, duygusuz, akılsız ve dolayısıyla kendisine bile faydasız hale geliyor, insanlıklarından çıkartılıyor. O yüzden Kur'an bizi bize döndürmek. Bizi fıtratımıza döndürmek, bizi dünyada da ahirette de güzelliklere döndürmek için ilahi yardım elini uzatıyor. Dünyamızın da ahiretimizin de hasenelerle güzellikler ve bitmez tükenmek, bitmeyen tükenmeyen güzel nimetlerle dolmasını, gönlümüzün huzura kavuşmasını, ahiretimizin şenlenmesini istiyor. Evet sevgili dinleyiciler, demek ki insan kendi bedenine, kendi aklına ve ruhuna karşı sorumlu. Bundan hesaba çekilecek. Bu görevlerimizi önce kendimize karşı görevlerimizi ne kadar yerine getirdik? ilahi görevleri yerine getirmeyenin kendisini tanıyamayacağını, kendisine karşı da görevlerini yerine getiremeyeceğini e, ifade etmeye çalıştık. İnsan bunun dışında nelerden sorumludur? Yaptıklarından yapmaması gerektiği halde yani yaptıklarından, terk ettiklerinden, yani salih amel olarak yapması gerektiği halde yapmadıklarından hesaba çekilecek. Bunlardan sorulacaktır. Yine kötü örnek olduklarından sorulacak. Özellikle kendisini örnek alan kişilere güzel örnek olması gerektiği, hal diliyle iyiliği tavsiye etmesi gerektiği halde kötü örnek olduğu her durumdan insan hesaba çekilecektir. Çocuklarımız Anne ve baba olarak bizi örnek almaya meyyaldirler. Onlara her an davranışlarımızla güzel örnek olmak zorundayız. Yalan söyleyen, sigara içen bir baba veya anne çocuğuna bu noktada kötü örnek olmakta, devamlı kötülüğü emretmiş olmaktadır. Dolayısıyla diliyle emretmemiş, hatta yasaklamış olsa bile kötü davranışlarıyla yanlış örnek olduğu için... İşte bu kötü örneklikten hesaba çekilecektir. Emrettiklerinden hesaba çekilecek, yasaklarından hesaba çekilecektir. Sebep olduğu şeylerden, iş veya olaylardan, vesile olduklarından hesaba çekilecektir. Seyirci kalıp değiştirmediklerinden, kısaca insan tüm eylemlerinden, ömrünü nerelerde tükettiğinden, ilminden, malından, nasıl kazanıp, nereler sarf ettiğinden veya sarf etmesi gerektiği halde sarf etmediğinden hesaba çekilecektir. Ehlinden, çoluk çocuğundan, eşinden, sözünü dinleyebilecek akrabalarından, idaresi altında iş yapanlardan hesaba çekilecektir. Yönetici ise yöneticiliklerinden ve yönetiminden, çevresinden ve değiştirmek için ne tür gayret sarf ettiği konusunda batıl ve zalim düzenden hesaba çekilecektir. O yüzden insan mesuldür, sorumludur. Her yaptığının hesabını ahirette Allah'a verecektir. Bunu idrak ederek hayatını anlamlandırmalıdır. Dünya keyfi, rahat ve zevkleri eğer hesap günü olmasaydı belki önemli olabilirdi. Eğlenmek, neşelenmek, keyif çatmak, zevk sefa belki bir anlamı olabilirdi eğer ahiretteki hesap olmasaydı. Ama her şeyden hesaba çekileceğimiz bir durum. Ölüm ve ölüm ötesi tercihlerimizi belirlemeli. Dolayısıyla geçici güzellikler yerine kalıcı güzellikleri, akıl ve ruhumuzun gösterdiği iman ve doğruluk ile hayatımızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki sorumsuzluk sorumluluktur. Sorumlu olmamak için sorumlu olduğumuzu unutmayan, bir yaşayışımız olmalıdır Allah e, her şeyden hesaba çekecektir dedik çünkü Allah'ın Esmaül Hüsna'dan birisi El Hasib'dir kullarını hesaba çeken onları güzel yaptıklarından dolayı ödüllendiren kendisine isyan ettiklerinden sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı da ceza verecek olan El Hasib'dir Cenab-ı Hak hesap Kur'an-ı Kerim'de 50 civarındaki ayette kelime olarak vurgulanır. İnsanın hesaba çekilmesini Cenab-ı Hak sık sık hatırlatır. Ve dünyanın geçici olduğu ahiret dediğimiz bir hesap gününün mutlaka kısa bir zaman içerisinde gelip bizi çekeceği nice ayetlerde hatırlatılarak Allah'ın rahmetiyle bizim güzellikler içinde bulunmamız emredilir. Evet hesap günü Allah tarafından insanların bu dünyadayken yaptıkları iyilik ve kötülüklerden dolayı ahirette hesaba çekileceklerine dair söylenilen günün adıdır. Evet hesaba çekilecek günün adı Kur'an-ı Kerim'de din günü, ceza günü, hesap günü veya ahiret günü ya da kıyamet günü ifadeleriyle e, belirtilir ama hepsi aşağı yukarı aynı anlama gelir. Hesap gününe iman etmek İslam'ın inanç esaslarından birini teşkil eder. Ahirete, hesaba inanmayan, e, dolayısıyla cennete, cehenneme inanmayan kişi mümin kabul edilmez. Ama bu imanın yakini bir bilinç içinde olması lazım. Nasıl bir işte çalışan insan 30 gün çalışıyor? Niye? 30. günden sonra kendisine ödül verilecek, maaş verilecek diye. Dolayısıyla insan çalışıp çabalamadan hak etmeden maaşını isteyemiyor veya çalışıyor, çabalıyor ki e, nasıl olsa benim patronum, amirim, işverenim bana karşı sorumluluğunu yerine getirecek, sözünde duracak, ay sonunda bana ödül verecek, maaş verecek diyor. Allah'a bu kadar güvenmeyen. Dolayısıyla hayatını Allah için güzelliklerle de sürdürmesi gerektiğini, Allah'a ibadet etmesi de gerektiğini, onun yanında yine rızık kazanmak için e, mubah olan hususlara da e, Allah'ın müsaade ettiğini bilerek ama ceza ve ödül gününü unutmadan dünyasını yönlendiren kişiler, maaş alma konusunda patronuna güvendiğinden çok daha fazla Allah'a güvenmek, onun her yaptığımız e, davranışımıza e, sevap veya ceza, vereceğini unutmadan değerlendirmek zorundadır. İşte böyle bir bilinç, iman noktasında insanı kuşatırsa, ahirete yakini olarak iman eder, günah işleyince cehenneme düşüyor gibi kendimizi hesaba çeker, ızdırap duyarsak, bu imanın gerçek iman olarak bizi dünyada da, ahirette de güzelliğe ulaştıracağını kabul edebiliriz. Ama bu Sanki ahirete, sanki hesaba, sanki cehenneme, cennete inanmıyormuş gibi tümüyle bunlardan gafil bir hayat sürmek. Bankaya güvendiği kadar, maaş verecek maaş verene güvendiği kadar, Allah'a güvenmiyormuş intibaı verecek şekilde haramlarla, isyanlarla, hatalarla kendi yaptığının yanına kar kalacağını zanneden e, gaflet ve veballerle hayatını geçirenlerin, ...ne kadar sağlam bir imanı olup olmadığı da... ...bu davranışlardan yola çıkılarak değerlendirilebilir. Ateşin yakıcılığına inanan bir kimse... ...elini kolay kolay ateşe atmaz. Eğer aklında birazcık... ...kırıntılar varsa. Dolayısıyla... ...cehenneme inanan insan kolay kolay günah işlemez. Allah'ın yapma dediklerini yapmaz. Veya ibadetleri bu kadar kolaylıkla terk etmez. Demek ki insanların... Ahirete, hesaba, cennete, cehenneme imanları ya yok ya da çok yetersiz diyesi geliyor davranışlarından yola çıkarak. Ama e, hepimiz öncelikle başkalarını itham etmekten önce kendi imanımızı kontrol etmeli, gerçekten Allah'ı görür gibi davranıp davranmadığımızdan yola çıkarak, her an cenneti, cehennemi aklımızdan e, çıkartıp çıkartmadığımızı, Haramlara meyledip etmediğimizden değerlendirerek davranışlarımızı kontrol altında tutmalıyız. Sorumluluğumuzu idrak etmeliyiz. Her yaptığımızı Allah'ın gördüğünü ve her şeyden hesaba çekeceğini bir an olsun unutmadan güzelliklerle hayatımızı anlamlandırmalıyız. Hesap gününe iman etmek İslam'ın iman esaslarından birisidir. Kur'an-ı Kerim der ki, Arap suresinin altıncı ayetinde mal olarak elbette kendilerine peygamberler gönderilenlere de gönderilmiş olan peygamberlere de soracağız. Her yaptıklarının hesabını soracağız ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Zaten biz onlardan uzak değiliz denilir. İbrahim suresi elli birinci ayette de Allah herkesi kazandığının karşılığını vermek üzere diriltecektir. ''Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.'' buyurulur. İşte sevgili dinleyiciler bu ayetlerden anlaşılıyor ki, ''Sorguya çekilmesi gereken herkesin hesap günü ifadesi alınacaktır. Kendilerine peygamber gönderilen her ümmete peygamberlere itaat edip etmedikleri, peygamberlere de tebliğ vazifelerini ne kadar ne derece yapıp yapmadıkları sorulacaktır.'' Evet, Gerçekten öyle zamanlar olur ki insanın yaptığının yüzüne vurulması ya da yaptıklarıyla yüzleştirilmesi her çeşit cezadan daha ağır gelebilir. Ne var ki böyle bir cezayı hak etmişse bundan kurtuluş da yoktur. İşte hesap günü kişi yaptıklarıyla yüzleştirilecek tartıya vurulmayan cezası verilmeyen zerre miktarı hayır ve şerrin bırakılmadığı ince hesap zamanı gelecek İnsan her şeyinden ...en küçük bir davranışına veya sözüne kadar e, mesul olduğunu e, hesabı sorularak ortaya konulacaktır. Evet, Zilzal suresinde e, hatırlatılanı unutmayalım. Devamlı aklımızın ucunda bulunsun. Kim zerre miktarı bir hayır işlemişse, ahirette, hesap gününde onu ödül olarak, mükafat olarak görecektir. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onun cezasını hesap gününde mutlaka görecek, cezasını çekecektir. Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetleri. Evet sevgili dinleyiciler, o dehşetli hesap gününde Allah'ın mümin kullarına korku olmayacaktır. Onlar mahzun da bulunmayacaklar, üzüntü de duymayacaklardır. Dünyadayken, dünyadayken yaptıklarına karşılık, Rablerinin kendilerine hazırladığı nimetlere sevinç içinde kavuşacaklardır. Ne mutlu o güzel günleri hak eden, hesap gününü unutmadan dünyasını Müslümanca olumlu şekilde değerlendirenlere. Sözümü Bakara suresinin 286. ayetini e, bir bölümünü e, ma, e, Amene Resulü diye e, yatsıdan sonra okumamızın